Sabancı Üniversitesi, İstanbul Politikalar Merkezi ve Ştif Dump Merkatov Gileşimi'nin katkılarıyla. Günaydın, 94.9 Açık Radyo'da iklim için dinliyorsunuz. Günaydın. Ben... ben Ben Can Tombil. Özgecan bir hafta, birkaç haftadır aramızda olmadığı için unutmuş galiba. Evet, ben de Ömer Madra. <gülüyor> Kusura bakmayın, doğru. Biraz da aslında aldığımız haberin e, heyecanı ve paniği var üzerimde. E, Artvin'den gelen bir e, son dakika haberi oldu. E, Cerattepe'deki altın madenine, yapılması istenen altın madenine karşı Artvin'ler uzunca bir süredir direniyorlardı. E, bugün ise e, olaylar farklı bir noktaya geldi. Çünkü e, çevre illerden polisler ve tomalar eşliğinde... E, Artvin'de ma madenin yapılması planlanan bölgeyi e, abluka altına aldılar anladığımız kadarıyla. Konuyu daha ayrıntılı konuşmak için Yeşil Artvin Derneği Yöneticisi Hasan Yüksel telefonumuzda. Merhaba Hasan Bey. Merhabalar, iyi yayınlar efendim. Teşekkürler. Merhaba. merhaba. E, vaktimiz kısıtlı ama sizden son durum nedir? E, bir özet alabilir miyiz? Bugün ne oldu Artvin'de? Son durum şöyle anlatayım. Şu anda etrafımızda yaklaşık 7-800'e yakın polis, jandarma güvenlik gücü var. Bir 40-50 tane de şirketin özel güvenlik güçleri var. Biz onlardan üst taraftayız, üstte bir noktadayız, üst yoldayız. Yollarda 250-300 araçla kapalı. Artvin halkı bütünüyle burada, yolda, Cerah Tepe'yi, Artvin'i yaşam alanını savunuyor. Bugün öğrenciler okula gitmedi, esraf dükkanını kapattı. Zaten biliyorsunuz Cerah Tepe'de nöbetlerimiz devam ediyor. Bugün 240. nöbet günü. Şu anda bir kez girdiler. Bir kez girmeyi denediler. Robokop'larla, çevik kuvvet polislerle, biber gazlarıyla geri çekildiler. Polislerin içerisinde bayılanlar oldu. Hava sıcaklığından kaynaklı. Herhangi bir müdahale edemeden. Şu anda bekleyip sürüyor ama bir saldırı hazırlığı var. Tahmin ediyorum ki bir iki dakika içerisinde, beş dakika içerisinde bir saldırı olacaktır. Çünkü halen daha yığınak yapılıyor. Atvinin malum şartlarından dolayı fiziki şartlarından dolayı biz biraz üstün kalıyoruz. Daha önceden konuşlandığımız için şu anda bulunduğumuz bölgede biz dün akşam 20 saatlerinde 8'den akşam 8'den itibaren buradaydık. Onlarsa gece 4'te geldi. Malum biz daha erken konuşlandığımız için biz daha avantajlı değil. Zaten fiziki şartlarımız engebeli yapıdan doğadan kaynaklı. Şu anda böyle bir gergin bekleyiş sürüyor. İnsanlara ulaşamasın diye e, buraya çıkan yolları da kapadılar. Ama şehir merkezinden insanlarımız e, iş yerlerini kapatıp okullara öğrencileri yollamayıp şu anda atmacam evinde e, şehir merkezinin üst tarafında bekliyoruz efendim. Evet, Hasan Bey peki bu taarruz saldırı e, neyi korumak, neyin güvenliğini sağlamak için oluyor yani? E, tabii ki tomalar... tabii ki halkın tabii ki halkın çevrenin doğanın e, savunması için değil. Paranın, egemen güçlerin Mehmet Cengiz'in e, himayesini savunmak için, onun burada konuşlanması için, onun Artvin'i perişan etmesi için, Artvin halkını göçe zorlamak için efendim. Tabii ki e, Cengiz İnşaat'ın, Etibakır adlı şirketin e, tamamen kolluk güçleri e, onun e, himayesinde, onun özel güvenliğini yapıyorlar şu anda. Peki burada e, belli bölgelerde altın mı çıkarılması bu Cengiz inşaatı? Evet, Atvin'de inşaat 4476 hektarlık maden arama ruhsat izinleri var. E, ne yazıktır ki tüm çeddeğini iptal ettiriyoruz ama e, yine hukuk arkadan dolanarak e, yeni yeni yasalarla e, yeni başvururlar e, yapıyorlar yeni çedilere başvurdular. Daha bir yıl önce e, bir çeddeğini iptal ettirdik. 2012 yılında ruhsat aldılar. 2016'nın ilk başlarında şu anda 3,5 yıldır Cerat bir kazma vuramadı bu egemen güç. Biliyorsunuz Türkiye'nin dört bir tarafında yağma yapan e, tabiri caizse iktidarın e, havuzunun kaynağı olan bu şirket. Türkiye'nin her tarafını maalesef delik deşik etti ama Artvin'e giremedi. Tabii bu hız iktidarı da arkasına alarak Artvin'e şu anda e, hiç olmamış, hiç görülmemiş. Bugün Artvin'e Erzincan'dan, Gümüşhane'den, Giresun'dan, Ordu'dan, Ardahan'dan jandarma ve polisler geliyor efendim. İlçelerden hariç bunlardan da geliyor. Çok kalabalık. Yani Artvin halkı hiçbir zaman böyle bir şey görmedi. Ee, en güvenilir yer, en Ama Artvin halkı bunun karşısında duruyor efendim. Evet, 24 yıldır da direniyor Artvin halkı. Yani sadece evet, 25 bu... yıldır, 25 yıldır direniyoruz. 240'ıncı da nöbet günümüz bugün efendim. Evet, sadece 750 rakımda. Halen daha nöbet noktamızda nöbetçilerimiz mevcut. 1750 rakımda Türkiye'nin dört bir tarafından taraftar grupları, dernekler, STK'lar, siyasi partiler sadece Artvin değil, Artvin'ler değil, Türkiye'nin dört bir tarafında yaşayan duyarlı insanlarımız, yurttaşlarımız Celat Tepe nöbetini sürdürüyorlar. Evet Davada devam ediyor değil mi? Dava devam ediyor, evet doğrudur. Dava için de E, keşif ücreti istediler. E, keşiften sonra yürütmenin durdurulması kararı verildi. E, malum e, 1750-1800 rakım e, maden arama ruhsat alanları Cerattepe Dağı ve Cerattepe ve Genya Dağı bölgesi. E, buralarda kar kış olduğu için muhtemelen ilkbahar da olacaktır diye. Ama bunlar e, nasıl olur da biz oraya gireriz. O ilkbahar gelene kadar orayı nasıl e, perişan ederiz? Nasıl yakarız yıkarız onun peşindeler zaten şu anda çalışma yapabilecek bir pozisyon yok çünkü çok aşırı kar var Cerat Tepe bölgesinde evet. ama tamamıyla orayı perişan etmek, ağaç kesmek yolları parçalamak gelen keşif etine orada bir şey varmışı göstermek gibi yani doğası hiç bozulmamış artvin değil de biz buraya girdik burada çalışmalarımız, sondajlarımız yapılıyor bir artvini göstermek istiyorlar, biliyorlar ki Cerat Tepe başlı başına kendini savunuyor Cerattepe olmazsa olmazımız, Cerattepe Artvin'in beyni efendim. Bir vücut düşünün. Artvin vücudun bütün parçaları Cerattepe bizim beynimiz. Cerattepe'ye müdahale edildiği anda Artvin yok olur. Bütünüyle bir şehir yok olur. Biz de buna yaşam alanlarımıza yok olmasına göz yummuyoruz tabii tüm Artvin'ler olarak, tüm doğa savunucuları olarak mücadelemiz sürüyor. Evet, nöbet devam ediyor. Peki bir, bir de şeyi de sormak istiyorum Hasan Bey e, Altın e, Arama e, Altın bu çıkartma madenciliğinde e, En e, yani Ağaç kesimleri ve başka tahribatın Yanı sıra özellikle de bu e, Kullanılan yöntemlerde Siyanür e, leaching e, Denen yöntem tabii. Burada da o on, onudur söz konusu olan Tabi tabi tabi e, Yalnız e, sadece olaya altını olarak bakmayalım. Az önce dedim yani. Cerahatepe evet. öyle bir bölge ki Artvin'li Türkiye'deki 33 <gülüyor> pardon özür dilerim. Nasıl? Türkiye'deki 33 yüz doğal koruma doğal koruma ormanlarının arasında yer alan bir yer. 33 milli parkın 3 ta tanesi Artvin'de ve e, Cerahatepe bölgesinde kayak merkezi var. Cerahatepe bölgesinin altında Kafkasör kültür turizm bölgesi var. Jarattepe bölgesinin karşısında Hatila Milli Parkı var. Bu tamamıyla Artvin'e bir tecavüzdür. Hani buradan altın çıkaralım, Gümüş çıkaralım, nikel, çinko çıkaralım, bakır çıkaralım, bunu işletelim falan Değil efendim. Bu Artvin'i insafsızlaştırma projesidir. Zaten başından itibaren iktidarın bir oyunudur bu. İhalesiyle, şartnamesiyle ee, ama maalesef ülkemizde işler ne yazık ki son 10 yıldır böyle oluyor. Uzun zamandır böyle oluyor. Atin halkı e, mücadelesini sürdürüyor. 2,5-3,5 yıldır buraya çıkamadılar, alana çıkamadılar, adım atamadılar. Bugün çok büyük yığınakla geliyorlar, çok büyük yığınakla geldiler. Halen daha da yığınak yapıyorlar. Bizim de duyarlı insanlarımız sağ olsunlar e, mücadelemize destek veriyorlar. Siyasi partilerden Ankara'dan milletvekillerimiz burada, çevre komisyonundan Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri burada. Bizimle birlikte yolda oturuyorlar. Böyle Artvin'i savunuyoruz, yaşam alanlarımızı savunuyoruz biz. Hasan Bey, anladığım kadarıyla siz bu müdahale aslında bekliyordunuz. Özellikle bu Artvin'in kendi haber sitesinde görünen haberlerde de 16 Şubat'ta büyük bir müdahale olacak diye bekleniyordu. Nedir bu beklentinizin nedeni? Beklentimizin nedeni şu efendim. Geraktepe bölgesine çıkılan Kafkasol Turizm Merkezi'nde halkımızın 12 ay kullandığı, E, naylon bez branda çadırlar ve karavanlar var. E, bizim yukarıda Celatetepe bölgesinde yapmış olduğumuz nöbet kulübesini yıkma bahanesiyle aslında birebir nöbet kulübesini ilgilendiren bir yazı yazıldı. Bundan 3-4 ay önce jandarma, belediye ve orman bölge arasında 3'ünün ortak imzasıyla İşte orman işgalidir, ormanda yangına herhangi bir şeye sebep verir. Bunu çıkarın, buradan kaldırın diye. E, tabii ayın 15'inde, bir ayın 14'ünde bir yazı daha bıraktılar. Kafkasör bölgesindeki tüm e, barakalara, tüm çadırlara ve ne yazıktır ki lastikli yürüyen konteynerlara da, yürüyen e, araçlara da, minibüslere de bıraktılar. Panel van pick-up'lara da bıraktılar. Tamamıyla Cerat Tepe'yi e, hedef gösterip, Amaç Cerah Tepe'ye girmekti. Oradaki nöbet kulübesi onları çok rahatsız ediyordu efendim. Çünkü 240. gün bugün. Ee, siz de takdir ederseniz az önce de söyledim. Yine tekrarlamak da istemiyorum. Yani bu egemen güçler Türkiye'nin her tarafını ele geçirdiler. Ee, biz atlına sokmadık. Sok, sokulmayacaklar da, giremeyecekler de. Sayıları ne kadar olursa olsun e, bundan muvaffak olamayacaklar. Evet. Hı. Hasan Bey, biz de buradan birazcık da olsa ses vermiş olalım Artvin'deki müdahaleye ve sizin de sloganınızı tekrar edelim. altınsız olur, Artvin'siz olmaz diyerek teşekkür, teşekkür ederim. Efendim. Çok gelişmeleri de takip edeceğiz yakında. Takip edeceğiz. Sizi de tekrar rahat edebiliriz. Görüşmek üzere. Çok kolay teşekkür gelsin. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür onların sık sık karşında bulunduğu ama duyunca insanın daha yakından kaygıyla izlediği bir durumu anlattı bize. Evet, Türkiye'nin dört bir tarafından gelen haberler var ama e, uzun süredir tutulan nöbetle e, ve oradaki direnişle beraber artık Cerattepe'deki mücadele kendini ayırıyordu. Önümüzdeki günlerde bakacağız. Hatta önümüzdeki saatlerde de bakacağız neler olup neler bittiğini. Ama büyük bir e, tehlikeden de bahsedebilmek mümkün şu an itibariyle. Evet e, herhalde bu konuyla birlikte e, bugünkü programı kapatıyoruz. Evet çok önemli bir e, genel e, bir şeyi de konuşmak üzere burada iklimle ilgili en çok önemli bir raporu konuşacaktık. Fakat maalesef, e, maalesef değil tabii yani bu aciliyet kazandığı için Cerahatepe meselesi bunu örtülemek durumunda kalıyoruz ama sadece bir kez daha söyleyelim. Yani şu anda e, daha önce yapılan bütün hesapların ötesinde çok daha vahim bir e, su kıtlığı durumu dünyada e, meydana geldi ve iklim değişikliği dolayısıyla olduğu ortaya çıktı. Bu yeni bir Twente Üniversitesi'nden, Hollanda'dan yapılan çok ayrıntılı bir araştırmanın sonuçları yayınlandı geçen hafta sonunda. Ve dünyadaki nüfusun üçte ikisini aşağı yukarı teşkil eden dört milyar insanın ağır su sıkıntısı, severe water scarcity dedikleri tüm kategoride yaşadıkları söyleniyor. En az yılın bir ayı için bu geçerli. Bugüne kadar ki yapılan, daha önceki bu yönde yapılan araştırmalar e, yıl bazında yapılıyormuş. Şimdi halbuki aylara bölerek, çünkü mevsimsel büyük değişiklikler gösteriyor ve dünyanın çeşitli yerlerinde belli aylarda fevkalade ağır su sıkıntısı şartlarında yaşayan insanlar oluyordu. Özellikle mesela Hindistan'da ve Çin'de Ee, ...yaşayan insanların yarısı e, bu haldeymişler. En az bir ay fevkalade sıkıntıdalar, e, su sıkıntısı içinde. Ve e, bütün yıl e, su sıkıntısı çekmekte olan, yani bu tabii üretimde de hasat almakta filan da çok etkili oluyor... E, bütün yıl su, su sıkıntısı içinde olan ağır su kıtlığı içinde olan insanların sayısı da yarım milyar e, az buz bir şey değil 500 milyon e, ve e, şeye de baktım onu da hemen söyleyeyim aralarında e, Türkiye'nin de bulunduğu bazı kesimlerde Güney Avrupa, Türkiye, Orta Asya ve Kuzey Çin'de de pek çok bölge ılımlı ile ağır su kıtlığı çekiyor. O da 6 ay kadar sürüyor. Bahar ve yaz aylarında. Yani Türkiye'nin durumu da bu şeyin içinde önemli bir yer tutuyor. Ciddi bir durum var. Hızla bunun düzeltilmesi için tedbir alınmasının şart olduğunu söylüyor. Bu son araştırma ayrıca da daha önce geçen sene yapılan NASA araştırmalarının da ...bir devamı niteliğinde... ...dünyadaki 37 büyük akiferin... ...su altı... Yer, ...yerin altındaki su... ...kaynağının tükenmekte olduğunu... ...iklim... ...streslerine ve nüfus... ...artışına, talebe bağlı olarak... ...özetle... ...dünyanın suyunun... ...çıktığını, suyunun bittiğini... ...gösteren haberler var... ...bunu da bir not olarak ekleyelim... ...evet... E Aynı şekilde su ile ilgili olarak su altında kalan ülkeler ve bu ülkelerin de e, elimize bir konuyla ilgili rapor vardı. Bu ülkelerin iklim finansına erişiminin zorluğu ve iklim adaleti konusunda ama belki bunları önümüzdeki hafta daha detaylı konuşabiliriz. Eğer Cerat Tepe'de daha farklı bir durum olmazsa diyelim e, ve tekrar günaydın diyerek programı bitirelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İklim için bir iklim adaleti güncelisi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadeleste dair bir fikri takip çalışması. Avo, avo, avo. <Süşmeler> Hazırlayan ve sunanlar Özge Can ve Murat Can